ve Resulü Alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim olan Din gününün sahibi olan Allahü u Teala'ya Kendisine yakışmış olduğu şekliyle Kendisinin kendisini ördüğü gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mahşer günü secdeye kapandıktan sonra Kendisine öğretileceği ve o şekilde Kendisini hamd Şekliyle sonsuz hamd senalar olsun Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'e Ehl-i sahabesine ve kıyamete kadar Rabb'lerine boyun eğecek. Peygamberlerin sünnetine tabi olacak. Bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Bugün Allah nasip ederse üzerinde duracağım husussuz kardeşler. Kelime-i tevhid yani la ilahe illallah'ın gerçekleşmiş olması ve nasıl gerçekleşeceği hususunda birkaç kelam ki özellikle bugün derd, e, detayına girmeyeceğiz. Yani La ilah illallah'ın şartları, varlığını şartları ya da la ilah illallahı bozan unsurları değil, la ilah illallah'ın mahiyeti üzerinde inşallah duracağız ve la ilah illallah'ın kabul edilmiş olabilmesi için taatım reddinin Kur'an'da ne şekilde ifade edildiğini de ne yapacağız, bu hususu değerlendireceğiz. Bu dersi gündeme almış olmamızın sebebi özellikle bugün, bir önce de ifade ettiğimiz gibi bir takım Müslümanların La ilahe illallah'ın gerçekleşmesi etabında tağutun reddinin hangi boyutta değerlendirilmiş olması hususunda girdikleri ufak bulsa bir takım ihtilaflar. O yüzden La ilahe illallah'ı şöyle bir parça üzerinde duracağız. Ve karşımızda duran kelime yani La ilahe illallah dediğimiz kelime kardeşler. Yani dünyanın var edilmiş olduğu günden bu zamana kadar ve bu zamandan kıyametin kopmuş olması dönümüne kadar bir insanın sahip olabileceği en şerefli kelimedir. En açık, en belig, en büyük ve en azametli kelimedir. Ki Allah Azze ve Celle sırf bu kelimenin yeryüzünde ikamesi için peygamberleri seçmiş ve peygamberlerini bu kelimeyle insanları uyarmaları adına göndermiştir. O yüzden Allahu Teala ayetinde ne diyor? Ve lakat ba'asna fi kulli ummetin biz her bir ümmette bir elçi gönderdik. Ne diye ene abudullah Allah'a kulluk edin ve cenibut tagut ve tavuta kulluktan kaçının diye bir peygamber gönderdik. Ki tavuta kulluğu tavuta kulluğun ne olması demek la ilahe bölümüdür kardeşler. İlallah bölümü ise sadece ama sadece Allah'a kulluk etmiş olmak demektir. O yüzden Allah azze ve celle sır bu kelime için yüzünü var etmiş ve Allah Azze ve Celle bu kelimenin ikamesi için peygamberler göndermiş ve Hz. Adem'den Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a varıncaya kadar peygamberler bu kelime ile yapmıştır? Görevlendirmiştir. Ve her ne zaman Allahu Teala bir peygamberi insanlık içerisine geldi bu kelimenin insanlara iletilmesiyle doğrudan başladı. Yani her bir peygamberin gönderilmiş olduğu toplumlarda o toplumun içerisinde düştüğü farklı bir kayfın boyuttaki pislikler, felaketler, uçurumlar, fukşiyatlar, her türlü tehlikeler söz konusuydu. Ama bütün bu sosyal anlamda ifade edilebilecek olan çöküntülere rağmen, peygamberler hiçbir zaman dava ve davetlerini toplumun dengesi üzerine başlatmamışlar, her nerede ne şekilde olursa olsun hangi korumda bulunacak olurlarsa olsunlar meseleyi tevhide getirmişler ve tevhid'i gündeme getirmişlerdir. İstisnasız bütün e, ayetlerde de bunu zaten görürüz. O yüzden özellikle şu Ara Suresi'ne bakın kardeşler. Şu Ara Suresi'nde Allah azze ve celle orada peygamberleri böyle arkası arkaya sıralarken hepsinin bu minvalde insanlara sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiğini ve onun dışındakilerden sakınmış olmaları gerektiğini söylerler ve bunun karşılığında bir ücret istemediklerini söylerler. O yüzden bakarsınız gerçekten çok enteresandır. Hz. Yusuf aleyhisselam kendisi hapiste iken melekin hanımının kurmuş olduğu o Tuzan gereğince Hz. Yusuf aleyhisselam onların çağırmış oldukları şeye gitmekten ise hapiste yatmış olmayı tercih ettiği zaman bunun akabinde ne oldu? Bunun akabinde bildiğiniz gibi Hz. Yusuf aleyhisselamın hapiste bir miktar kalışı söz konusuydu. Ve Hz. Yusuf aleyhisselamın o hapiste arkadaşları vardı. iki tane arkadaşı vardı. O iki tane arkadaşı bildiğiniz gibi Hz. Yusuf aleyhisselamı rüyalarından sorarlar. Ve derler ki ey Yusuf biz seni salihlerden görüyoruz. Yani o kadar kendisini içli dışlı da olmamışlar. Kendisini o kadar yakine de tanımamışlar. Ama Hz. Yusuf'a ne diyorlar? Biz seni salihlerden görüyoruz. Bizim görmüş olduğumuz rüyayı bize tevil eder misin? Bakın Allah aşkına. Bizim gördüğümüz rüyayı bana bize tevil eder misin ey Yusuf demiş olmalarının akabinde Hz. Yusuf aleyhisselam onların rüyasıyla doğrudan hiçbir bağlantısı olmayacak bir meseleyi gündeme getiriyor. Hakikaten öyledir. Ve hemen Hz. Yusuf Aleyhisselam onlara öğretirse nereden başlıyor bakın. Onlar rüyaların tevhidini sorunca Hz. Yusuf Aleyhisselam onlara diyor ki Ey benim arkadaşlarım, ey benim zindan arkadaşlarım اَاَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَحِدُ Hiç farklı farklı Rabler, yaratılmış olman dünyada farklı farklı yöneticiler, farklı farklı tanzim ediciler, farklı farklı terviye ediciler, Söz konusu olabilir mi? Yeryüzünü yasıl ki yaratan, tek olan ve kahredici bir e, kahredici bir üstünlükle yücelerin yücesi olan Allah dururken ondan başka farklı bir takım ortaklar ve Rabler edinmek neyin nesildir? Ve akabinden sizin Allah'tan başka kulluk ettikleriniz diyor. Illa esma entum ve sizin ve sizin babalarınızın adını koymuş olduğu şeyler bunlar. Hangi izin koyarsanız koyun kardeşler. Buna Kur'an cahiliyedir. Hangi izin koyarsanız, komünizm mi, kapitalizm mi, budizm mi, hinduizm mi, ne koyarsanız koyun. Hangi düşünce, hangi hayat tarzını değerli ortaya getirecek olursanız olun, sonuç itibariyle cahiliye olması hasebiyle, Allah'tan olmaması hasebiyle hevadır. Ve Hz. Yusuf ne diyor? Hiç başka bir Rab edinmiş olmak, farklı farklı Rabler edinmek mümkün olur mu? Ve bakın Hz. Yusuf Aleyhisselam onların rüyalarının tevhidinin arkabinde istedikleri cevapta doğrudan tevhidi doğrudan La ilahe illallahı vermeye başlıyor. Anlaşıldı değil mi? Ki bütün peygamberler, peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yaşamış olduğu Mekke'de her türlü pislik almış başını gidiyor. Fuhşiyat almış başını gidiyor. Olumsuzluklar almış başını gidiyor. Aynı şu anda İslam'a yüz çevirmiş toplumların içerisine düştüğü pislikler gibi. Yani İnsanları Allah'tan uzaklaştıran toplumlar öyle bir felakete düşer oldular ki artık insanların arzu ve istekleri, insanların Allah'tan bağımsız olmalarının önü artık alınamaz bir hale geldi ve bildiğiniz gibi bugün Avrupa'nın ülkelerinin bazıları bir miktara kadar Eroili bile resmen resmen sattırı duruma geldi. Ve cahiliyenin içerisine düşmüş olmanın getirmiş olduğu bu dezavantajları zararlarıyla ödeyen hatta canlarıyla ödeyen, teröre kurban veren huzursuzluklar kurban veren, sırf para için birbirini öldürülmüş olmaz, birbirlerini öldürmenekabinde paraya kendisini kurban veren toplumlar söz konusu oldu. Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Fuhşiyat almış başını gidiyor. İşki almış başını gidiyor. Huzur yok, insanlarda güven yok. Aynı Mekke dönemi. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam o dönemde onlara ne diyordu? Kulû la ilâhe illallah tuflihu. La ilâhe illallah deyin ve kurtulun. Yani zinayı da başlamadı Resulullah. İçkiyi da başlamadı. Kötü insan olmayınla başlamadı. Normal bir yani standart vatandaş olun şekliyle başlamadı. Allah'a kulluk edin sadece onu ilah olarak bilin kurtulun dedi Resulullah. Çünkü meselelerin gerçekten çözümüydü bu. Zira İslam'ın dışındaki her türlü ideoloji bir insanı bir bataklıktan çıkartırken başka bir, başka bir bataklığa sürükleyen felaket gibiydi. O yüzden karşımızdaki kelime La ilahe illallah demiş olduğumuz kelime böyle bir kelime. Bir insanın ağzından çıkabilecek en büyük ve azametli kelime. Resulullah Allah Azze ve Celle'nin insanlığı yaratmış olduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman değişmeyen kelime. Hiçbir zaman değişmeyen. Bildiğiniz gibi peygamberlerin öğretilerinde yani fıkhi alanlarda değişiklikler oldu. Bir peygamberle kafir kadınla evlenmek helal iken bir peygamberde haram kılındı. Bir peygamberde ganimet malı haram iken biri diğerinde helal kılındı. Birinde devlete haram kılınmışken sonrakinde helal kılındı. Birinde farklı bir haram verken sonrakinde helal kılındı. Ama hiçbir peygamberde değişmeyen tek bir gerçek var. O da İslam'ın itikadi bölümü demiş olduğumuz La ilahe illallah kelimesi. Böyle bir kelimeyle karşı karşıyayız. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan da aktardığı şekliyle La ilahe illallah en büyük zikirdir. La ilahe illallah bir insanın Rabbini zikredebileceği en büyük zikir çeşididir. Zira Resulullah aleyhissalatu da dahil bütün peygamberler bunun için gönderildi. Sırf bu kelime için cennet süslendi. Sırf bu kelime için cehennem kızıştırılırdı. Zira insanları cennete ya da cehenneme götürecek olan tek miyar, tek ölçü insanların bu kelimede kilitlenip kilitlenmedikleriydi. Dolayısıyla bir insandan ne kadar iyilik hasıl olursa olsun, ne kadar güzellikler söz konusu olursa olsun, o kişi La İlahe illallah kilitlenmediği müddetçe, La ilahe illallahın şartlarını yerine getirmediği müddetçe, o kimsenin cennet kokusunu alması ona haramdır. Zira şirktedir. Z yine bir kimse günah işlemiş, büyük günah işlemiş olsa dahi, eğer ki bu kelimeye kilitlenmiş ise, eğer ki La İlahe illallah kelimesine, Kilitlenmiş ve neden yaratıldığının bilinciyle buluşmuş ve yaratılmış olmasının gayesiyle kendisini yaratana kulluğa kendisini adamış ise işte bu kelime onu cennete götürür. O yüzden karşımızdaki kelime dediğimiz gibi karşımızdaki kelime kendisi sebebiyle cennetlerin süslendiği yine karşımızdaki kelime sırf kendi sebebiyle cehennemin kızıştırılmış olduğu bir kelime. Ve sırf bu kelimeden dolayı Allah Azze ve Celle cihadı, savaşmayı, mücadeleyi, barışı, Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığı sırf bu kelime yerine gelsin diye insanlara emretti. Dediğimiz gibi karşımızdaki kelime böyle bir kelime. Dolayısıyla bu kelimenin, dolayısıyla bu kelimenin fazileti, bu kelimenin azameti hakkında söylenebilecek gerçekten sözler hiçbir zaman bunu yapmayacak, bunu hiçbir zaman yerine, e hakkıyla ifade etmiş olmayacak. Çünkü bu kelimeyle kıyaslayabileceğimiz başka hiçbir şey söz konusu değil. Bu kelimenin bir insana yücelteceği kadar başka hiçbir kelime insana yüceltmez. Bu kelimenin insana getireceği maslahat kadar başka hiçbir maslahat, başka hiçbir kelime ya de hiçbir şey insana maslahat getiremez kardeşler. Bu kelimeyle kişi İslam'a girer, bu kelimeyle kişinin İslam'ı kabul edilir, bu kelimenin şartlarıyla kişinin Allah'a kulluğu geçerlidir. Bu kelimenin olmaması durumunda ne kadar güzel hareket olursa olsun, ne kadar güzel ameller söz konusu olursa olsun bir kimsenin İslam'a girmiş olması söz konusu değildir. O kişinin dinden çıkmış olması bu kelime sebebiyledir. Bu kelimenin dışında İslam ümmeti bir kimsenin küfrünü görmüş değildir terkinde. Sadece bazı alimler namazı buna eklemişlerdir. O da ümmetin üzerinde ittifak etmiş olduğu husus değildir. Dediğimiz gibi böyle bir kelime ile karşı karşıyayız. Bu kelimeye karşı kibirlenenler, bu kelimeye karşı böbürlenenler, Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği gibi yüzü koyun cehenneme sürüklenecekler. Bu kelimeye gönül verenler ve bu kelimenin gerektirmiş olduğu şekilde amel edenler, Rablerinin katında nimetlenecekler. Peki böyle bir kelime, yani Allahu Teala'nın inna Allah ala yaffur ve yaşa dediği, Allah kendisini ebediyen Allah kesinlikle ortak koşulmasını ebediyen bağışlamaz. Bunun dışındakilere diğerine bağışlar dediği. Zira şirkin izalesi olan kelimeyi tevhid, böyle bir kelime. Bunun dışındakileri Allahu Teala her bir kesime bağışlayabileceğini ifade ediyor. Ve bu kelime ki dediğimiz gibi velâ eşraku lehâ bi anhum Eğer onlar şirk koşarlarsa, yani eğer onlar lâ ilâhe illallah إِلَّ kelimeyi tevhidinin şartlarını yerine getirmez ya da onu ortadan kaldıran hususlara düşerlerse onların bütün yaptıkları ameller boşa gider dediği bir kelime işte bu kelime göklerle ve yerlerle tartılacağı zaman tartılmış olsaydı göklerden ve yerden ağır gelecek olan kelime işte burada bu kelime nasıl bir kelime ki üzerine bütün bu şeyler ifade edilmiş Zira Nuh Aleyhisselam'a vefatı geldiği zaman oğluna ne demişti Hazreti Nuh? Amuruke la ilâhe illallah diyordu. Hazreti Nuh Aleyhisselam ki İmam Bukhari'nin e, edebil müfredinde geçen sahih bir hadis. Hazreti Nuh kendisine vefat geldiği zaman oğluna öyle diyordu. Ey oğlum ben sana la ilahe illallah'ı emrediyorum. Fe inne semavâti seb'i vel eradîne seb'i La eğer ki ey oğlum diyor Hazreti Nuh yedi kat gökler ve yedi kat yer terazinin bir kasesine konsa bir tarafına konsa ve bu diyet la ilahe illallah ve la ilahe illallah da terazinin bir öbür köşesine konsa diyor Hazreti Nuh oğluna la Racahat bihinne la ilaha illallah yedi kat gökler ve yedi kat yere ağır gelir diyor Hazreti Nuh'un oğluna olan vasiyeti ben sana la ilahe illallah'a emrediyorum diyor ve Allah bunun için diyor yedi kat gökleri ve yeri yarattı işte burada da açıkça gördüğümüz gibi Resulullah aleyhisselatü Vesselam hazreti Unut'tan aktardığı gibi yedi kat gökten ve yedi kat yerden daha ağır basan bir kelime nasıl bir kelime bu yani bugünün Müslümanların dillerine doladığı hatta ellerine tesbih alıp saydıkları ama hayatlarında hiçbir değişme sebep olmayan bir kelime hatta içerisi boşaltılmış bir kelime ve tarihin içerisinde en çok zulmü uğrayan kelimelerden bir tanesi tarihin içerisinde gerek Allah'ın dinin düşmanları gerekse belanlar gerekse cahiller tarafından anlamı bozulmuş anlamı değiştirilmeye çalışılmış ve çeşitli teviller ile farklı maksatların akabinde getirildiği bir la ilahe illallah bunu daha önce söyledik Resulullah Aleyhi Vesselam zamanında bir insan la ilahe illallah dediği zaman o insanın hayatı değişiyor ve gerçekten hayatı tamamen alt üst oluyordu. Adamın ev hayatı değişiyordu, iş hayatı değişiyordu, arkadaşlık hayatı değişiyordu, komşuluk hayatı değişiyordu, meseller değerlendirmesi değişiyordu, inancı değişiyordu, her bir şey değişiyordu. Ve o insanlar bu La İlahe illallah kelimesinin gerçekten bir insanı değiştirmiş olması gerektiğini En güzel bir şekilde algıladıkları için Onlar bunu yapıyordular Ve Mekke'nin Ebu Cehil, Ebu Lehebleri Ve Mekke'nin o önde giden kafirleri ve müşrikleri Bu kelimenin gerektirmiş olduğu şartları Gereğince bildikleri için Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ağzından çıkan Bu kelimeyi söylemekten çekinmiyorlardı Çekinmiyorlardı böyle bir kelime yani bugün bir insanın ağzından bin, iki bin sefer çıkmasına rağmen hiçbir değişiklik ifade etmezken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yaşamış olduğu ortamda tek bir sefer ağzından çıkardığı zaman bir insan onun hayatını alt üst eden bir kelime Mekke müşriklerinin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yanına gelip de ey Muhammed gel en zenginimiz istiyorsan seni zengin yapalım gel liderimiz olmak istiyorsan seni lider yapalım eğer hastaysa sana dünyanın en güzel tabiplerini çağıralım. En kaliteli. İstediğin mal mülkse seni en zenginimiz yapalım. Dedikleri zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara ne demişti yine? Ben size başka bir şey istemiyorum. Tek bir kelime. Dediler ki aramızdaki bu husumet bitsin ey Muhammed. Aleyhissalatü vesselam. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki ben sizden tek bir kelime istiyorum. Başka bir şey değil. Ve bunun üzerine bunun üzerine onlar dediler ki ey Muhammed sana bir kelime değil on fel kelime feda olsun söyle. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki kulû lâ ilâhe illallah tuflihu. Deyin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kurtulun. Ve o zamanın müşrikleri elbiselerini çıkartmışlardı ve elbiselerini giyinmeye vakit bırakmadan hemen sırtlarını alıp çok ağır bir söz deyip çekip çıkmışlardı. Peki neden? neden insanlar bu kelimeyi bu şekilde yozlaştırdılar neden insanlar bu kelimenin bir insan üzerinde bırakmış olması gereken etkiden soyutlandılar bir dönemin içerisinde bu kelime yani la ilahe illallah kelimesi söylendiği zaman <gülüyor> bir insan sorumluluk altında bırakıyordu kardeşler ne sorumluluğuydu bu Allah'tan başka ilah tanımıyorum. Ben sadece Allah'ı tanıyorum ilah olarak. Ve ben sadece O'na tabiyim. Ben sadece O'na kulluk ederim. Ben sadece O'nun dediklerine uyarım. Ben sadece hakim olarak O'nu tanırım. İsimlerinde, sıfatlarında ve özelliklerinde. O'na hiçbir şey ortak koşmam. O'nu tekten bilirim. Ve hayatımı O'nun istediği şekliyle ne yaparım yönlendiririm sözüydü bu anlama geliyordu o yüzden bir kimse la ilahe illallah dediği halde eğer amel etmiyorsa o kimse hor görülürdü sen la ilahe illallah demiyor musun denirdi onlara sen ne biçim la ilahe illallah diyorsun ağzından çıkartıp sadece mırıldanıyorsun sen iman etmiş değilsin derlerdi bunu derlerdi ama bakın bugün nürciye zihniyetinin insanları getirdiği boyuta bir bakın Allah aşkına bir insan namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, Rabbinden uzaklaşabildiği kadar uzaklaşmış, günahlara dalabildiği kadar dalmış, Rabbinin vahyinden tamamen yüz çevirmiş. Adamın hayatında Rabbine hiçbir ilişkisi yok. Ve o insana Allah'tan korkmaz mısın dediğiniz zaman adam ne diyor size bakın. Yani kişi söylediği zaman hayatını arkasında ortaya koyması gereken bir kelime iken La ilahe illallah adam size diyor ki ben falanca hocadan duydum. Ben La ilahe illallah dedikten sonra artık hiçbir şey olmaz. Dikkat edebiliyor musunuz? Aradaki farkı anlıyor musunuz? Yani La ilahe illallah kelimesinin nasıl dejenere olduğu, içeriğinin toplum tarafından nasıl boşaltıldığını anlıyorsunuz değil mi? Yani normalde bir insanı, sen la ilahe illallah diyen bir insansın arkadaşım. Sen la ilahe illallah demiş isen, senin artık seçme hakkın yoktur. Sen Allah'ın dediği şekilde hayatını tanzim etmeye kendini adamısın demektir. O yüzden münafıklık yapma, sözünün arkasında dur ve sadık ol denmesi gerekirken, bugün la ilahe illallah günahlara perde kılınmış. Ya la ilahe illallah dedik ya diyor, tamam cennete gideceğiz. Bakın adam içine düşmüş olduğu çirkeflikleri, pislikleri, Rabbinden uzaklaşmışlığı ve bütün bu Rabbinin vahine karşı bir haberliliğine la ilahe illallah'ı kurban ediyor. Bu nasıl bir kelime anlayışı? Dediğimiz gibi neden tarihin içerisinde böyle değil? Ve dediğimiz gibi bu kelime tahrife yönlendirilen bir kelime. Tahrife yönlendirilen bir kelime. Özellikle bu işin içerisinde kelime-i tevhidin gerektirdiklerinden tamamen kelime-i tevhidi soyutlandırmış, kelime-i tevhidi bozan unsurlardan tamamen kelime-i tevhidi soyutlandırmış ve ağzından çıktığı zaman sana yeter denilen bir kelime haline getirilmiş. Ki ehl sünnet ve cemaatin görüşü değildir bu. Bu mürci eni kanaat o yüzden dediğimiz gibi bu kelimenin akabinde türlü türlü tevil, fasit tevillere girenler oldu. Kimisi bunu dünyalı çıkarlarından yaptı, kimisi bunu cehaletinden yaptı, kimisi bunu gafletinden yaptı. Peki nasıl bir kelime bu? Yani Allahu Teala'nın üzerine gökler ve yerleri tarttığımız zaman onlarda ağır gelecek şekilde Rabbimizin üzerine durmuş olduğu bu kelime neden hiçbir şey ifade etmiyor? bugünkülerin hayatında zira dediğimiz gibi bugünün insanları bunu bu şekilde algıladılar ve sapık önderler de onlara bunu bu ile aşıladılar. La ilahe illallahı bir sefer söyle yeter dediler sana. Yeter. Eğer ki la ilahe illallah dedikten sonra Allah'a kulluk edersen ne güzel dediler. Ama kulluk etmezsen problem yok sen la ilahe illallah dedin ya dediler. Ama bir düşününsene Hazreti Ebubekir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş bir kimse iken, Sıddık iken, Mekke'deki zorluklara göğüs gelip hicrete gitmiş iken ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'sinde 8-9 sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinden getirmiş olduğu her bir şeyi ifade etmiş iken en sonki senesinde Allahu Teala faizi haram kıldığında Hazreti Ebu deseydi şayet Ya Resulallah bak ben başta La İlahe illallah dedim. Mekke'de sana sahip çıktım. Medine'de böyle oldu. Sen Rabbinden ne getirdiysen ben hepsini yaptım. Ama Ya Resulallah ben faiz yemeye devam etsem olmaz mı deseydi Resulallah ona ne derdi Allah aşkına bir düşününsene sahabe ona ne gözle bakardı ben la ilahe illallah diyorum ama namaz kılmasam olmaz mı diyen bir insana nasıl bakardı sahabe e ben la ilahe illallah dedim ya yetmez mi canım diyen bir insana nasıl bakardı sahabe zira onlar bu kelimeyi çok iyi anlamıştılar onlar bu kelimeyi çok iyi anlamıştılar dediğimiz gibi bugün insanların ağızlarından binler kez tesbihlerin tanelerine tekrar edilmiş olmasına rağmen insanların mahiyetinden gerçekten yoksun kaldıkları bir kelime ama akabinde insanların kendilerinden başkasına ne yapmadıkları yazık etmedikleri bir durum. Sadece kendilerine yazık ederler. O yüzden La İlahe İllallah'a geldiğimiz zaman dediğimiz gibi o günün müşriklere bundan kaçıyordular. Bu kelimeyi telaffuz dahi etmiyordular. Bu kelimeyi telaffuz dahi etmiyordular. Ve bu kelimeden soyutlanabildikleri kadar soyutlanıyordular ve onlardan iman edenler yepyeni doğmuş bir insan gibi. Yepyeni doğmuş bir insan gibi hayatlarını sıfırdan başlatıyordular, tertemizden. Ve Allahu Teala da onlara geçmişlerini silmeyi vaat ediyordu. Bugünün Müslümanı dediği halde emin olun bir bakın, aslında Hristiyan olan bir kimse la ilahe illallah diyor. Rabbinin emirlerine sarılıyor ve bu Rabbinin emirlerine sarılmış olan o önceden Hristiyan olan daha imana yeni gelmiş ve imanıyla gerçekten özünü kişiliğini hayatını değiştirmeye adamış ve Rabbinin kitabıyla Rabbinin emirleriyle doğrudan haşır neşir olmuş olan bir insana bir bakıyorsunuz. Benim anam babamdan beri galü beladan beri Müslümanım diyen bir insana sen sadece Ramazan Müslümanısın diye dalga geçiyor. Haklı mı? Tabii ki haklı. Çünkü bize böyle dediler. Nasıl olsa la ilahe illallah diyorsunuz dediler. Ve mahiyetini bizden yutturdular kardeşler. Mahiyetini bizde bize unutturdular. O yüzden la ilaha illallahla biz neyi kastediyoruz? Madem ki bu kelime bir insanın cennete girmesi ya da girmemesi, cehenneme girmesi ya da girmemesi de doğrudan bağlantılı olan bir kelime. Madem ki bu kelime belirleyici bir kelime. Madem ki bu kelime göklerin ve yerin üzerine durduğu bir kelime onların daha ağır gelecek olan bir kelime bu kelimeyle neyi kastediyoruz bu kelimeyle Allah'tan başka ilah edinilecek Allah'tan başka ibadet edilecek Allah'tan başka kulluk edilecek Allah'tan başka sen ne dersen odur bana itaat düşer denilecek hiçbir makam mevki şan sahibi kimseyi tanımamaktır sadece alemlerin Rabbine boyun eğmektir La ilahe illallah bunu gerektirir O yüzden Mekke'nin müşrikleri Ebu Leheb bundan korkuyordu Ebu Leheb bundan korkuyordu Hazreti Ali bir gün kendisine Sen Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Sen onun Resulullah'ın Allah'ın Resulü olduğunu bilmiyor musun Dediği zaman Ebu Leheb ne diyordu Vallahi biliyorum diyordu Vallahi biliyorum ama gel diyor ki Mekke'nin suyu bende, bizde diyor. Yani Kabe'de su sahibi olmak demek, hacılara su vermek demek, Mekke'de söz sahibi yöneticilerden olmak demekti o günün şartlarında. Evet, La ilahe illallah dediği zaman istediği gibi yönetemeyeceğini anlıyordu Ebu Leheb. İstediği gibi söz sahibi olamayacağını, alması ya da alınması gereken şeyleri Allah'ın belirlemesi gerektiğini biliyordu. Sadece Allah'a teslim olması gerektiğini biliyordu o yüzden o bundan yüz çeviriyor çünkü la ilahe illallah bunu gerektiriyordu Allah'tan başka hiçbir hakim, Allah'tan başka hiçbir hükmeden, Allah'tan başka hiçbir yöneten Allah'tan başka hiçbir şifa veren Allah'tan başka hiçbir izzetlendiren Allah'tan başka hiçbir zilletlendiren Allah'tan başka hiçbir yaratan, diriten ve terbiye eden, yönlendiren tanımamaktı Allah'ın bütün ısımlarının arkasına sıralayabilirsiniz la ilahe illallah bunu gerektiriyordu çünkü kullar layık olan sadece ama sadece yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'tı. Hem kalp boyutuyla hem de amel boyutuyla insan ona kulluk etmeliydi. Onunla hiçbir şeyi ortak koşmamalıydı. İsimlerinde ve sıfatlarında tamamen ona teslim olmalıydı. Ve sadece ona teslim olması yetmiyor bakın kardeşler. Sadece ona teslim olması yetmiyor... Bir de tağutları yani kendilerini Allah'ın zatına, sıfatlarına, isimlerine, özelliklerine ortak koşacak şekilde yaratılmışlığını unutmuş adeta ilahlık iddia edecek kadar Allah'ın herhangi bir sıfatını kendi üzerinde görecek kadar ilahlık taslayan tağutları da reddetmeliydi. Çünkü eğer hem aynı zamanda Allah'a kulluk eder hem Allah, aynı zamanda Allah'ı isim ve sıfatlarında tam bilir ona teslim olur hem de başka bir şeye teslim olursa buna zaten şirk denirdi kardeşler. Tarihin içerisinde zaten peygamberler hiçbir zaman bakın hiçbir zaman peygamberler Allah'ın varlığını ispat için gelmemiştir kardeşler. Peygamberlerin gönderilmiş gayesi Allah vardır düşüncesini insanlara aktarmak öğretmek değildir. Allah'ın var olduğunu bilmiş olmak insanın zaten aklının ve hafızasının doğrudan gerektirmiş olduğu bir vakıadır. Tarihin içerisinde insanların dinsizlik yaşamış olduğu bir kesim olmamıştı zaten. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dahil her ne zaman bir peygamber gelmiş ise o peygamberler Allah'ın var olduğuna değil Allah'ın tek bir ilah olduğunu ispata gelmiştiler. O yüzden La ilahe illallah dediğimiz kelimede de Allah'ın varlığının ispatı değil, Allahu Teala'nın tek bir ilah oluşunun ispatı söz konusudur. Çünkü her taraf ayetler doludur Allah Azze ve Celle'nin yüceliğine. O yüzden La İlahe İllallah da dediğimiz gibi Allah'tan başkasının reddi vardır. O yüzden La ilahe illallah kelimesi iki bölümden oluşur kardeşler. Birincisi La ilahe dediğimiz yani red bölümüdür reddetmek, ortadan kaldırmak, tanımamak, tekfir etmek, silmek, süpürmek, görmemek, görmezden gelmek, her şeyiyle saf dışı bırakmak demektir. O yüzden la ilah ederiz. İlah yoktur arkadaş. Tanımıyorum. İster yerde, ister gökte, ister sağda, ister solda, ister dünyanın bir ucunda, ister bu tarafında, ister kuzeyinde, ister güneyinde, ister insanlardan, ister cinlerinden, ister görüneni, ister görünmeyeni, ister şahsı isterse kurumundan Allah'ın sıfatlarından herhangi bir tanesini üzerinde taşıyabilecek hiçbir ilah tanımıyorum ben sadece bakın illa buradaki illa kelimesi kardeşler sadece bir tane olduğunu açık ifadesidir yani başka bir şey söz konusu değildir sadece Allah vardır demektir ve ispattır birincisi ret. İkincisi ispattır. Red edersiniz, la ilah edersiniz, bütün tağutları reddedersiniz, arkasından illallah dersiniz, sadece Allah vardır dersiniz, Allah'ın tek bir ilahlığını ispat edersiniz. Eğer la ilahe'yi kaldırırsanız zaten şirktesiniz. Çünkü tarihin içerisinde hep dine karşı din olmuştur. Tevhide karşı şirk olmuştur zaten. Yoksa ilahsızlık, allahsızlık ateistlik değildir. Zira onların yeri doğrudan hastanedir psikolojik tedavi görmüş olmaları gerekir o yüzden la ilahe illallah dediğimiz gibi sadece Allah'a boyun eğmeyi, ona kulluk etmeyi onu sevmeyi, ondan korkmayı ve onun emirlerine itaat etmiş olmayı gerektiren bir kelimedir işte dediğimiz gibi tevhid kelimesi iki temel üzerine inşa edilir kardeşler bunu açacağız inşallah tevhid kelimesi iki temel üzerine inşa edilir bunlardan birincisi nedir? La ilah'e bölümüdür. Bakın, la ilah'e bölümüdür. La ilah'e de ret vardır, beri olmak vardır. Hani İslam'da berâ dedi diyoruz ya velâ ve berâ. Yani İslam e, la ilah'e bölümü berâet vardır, uzak kalmak, alakayı kesmek vardır. Ve Allah'tan başka ilahlık taslayanların reddi yani şirkin, müşriklerin küfrün ve kafirlerin tağutların Allah'tan başka ilahlık iddia eden Allah'ın herhangi bir sıfatını üzerinde gören kesimin reddi söz konusudur ve bu nefidir yani reddir dediğimiz gibi bu la ilahe illallahın şartıdır ki bunu nasıl yapmış olmak şarttır bunu sadece dille söylemiş olmak yetmez kardeşler neden? Çünkü aynı şekilde la ilahe de yani Allah'tan başka ilah yoktur ifadesindeki ilah tanımıyorum ifadesi de hem kalp ile hem itikat ile hem de dil ile hem de amel ile ortaya kurulmuş olması gereken bir şeydir. Dikkat edin. La ilahe illallah'ın gerçekleşmiş olması da hem itikat yani kalp ile itikat hem söz ile ifade etmek hem de amel ile ortaya koymuş olmak demektir. da herhangi bir tanesi diğerini yerine geçmez. Bunların her biri la İlahe gerçekleşmiş olması için şarttır. Dolayısıyla bir kimse ben kalbimden onları reddediyorum. Her ne kadar onların her söylediğini yapsam da, dilimle söylemesem de, hiç her ne kadar onların her dediğine itaat etsem de, kalbimle inkar ediyorum, tanımıyorum, onları reddediyorum diye bir kimsenin la ilahesi geçerli değildir. Çünkü bunda da kalp ile itikat, söz ile ifade etmek ve amelle ortaya koymuş olmak şarttır. Bunun üçünü birden getirmiş olmadı müttetçiler ilahi gerçekleşmiş olmaz. Neden mi? Çünkü mutahhine suresi 4. ayete baktığımız zaman Allah Azze ve Celle orada ne diyordu? Kadıka netlakum usvatun hasanatun fi İbrahim ve Size, sizin için İbrahim'de ve onun yanındakilerde çok güzel örnekler vardır diyor Az Allah Azze ve Celle. İbrahim ve İbrahim'in yanında iman etmişler de sizin için güzel örnekler var diyor Allahu Teala. Peki neymiş örnek alacağımız yer? Bakın. İzqalu li kavmihim onlar kavimlerine dediler ki onlar toplumlarına dediler ki Onlar Allah'tan başka hakim Allah'tan başka yönetici Allah'tan başka yönlendirici Allah'tan başka yardım edici Allah'tan başka şifa verici Allah'tan başka doyurucu Allah'tan başka rezil edici Allah'tan başka izzet verici Allah'tan başka kulluk edilen Emirlerine tamamen itaat edilen Ve kendi uğrunda canlarını feda edebilecekleri Şekle telakki ettikleri ilahları oluşturan bir toplum olarak Kavimlerine ne yaptılar Dediler ki İnnâ bura'ûn minkum وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Biz sizden de, sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden de hepsinden beriyiz. Çünkü beri olmak, Tevbe suresinde geçtiği gibi بَرَاَةٌ Arapçada beri olmak kelimesi kardeşler terk etmek demektir ve aynı şekilde uzak durmak demektir. Yani alakayı kesmek demektir. O yüzden Tevbe suresinde Allah-u Teala بَرَاَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'tan ve Rasulü'nden müşriklere bir ültimatom olarak ilişkilerin kesildiğinin açık ifadesidir diyordu. Ve bu Hz. İbrahim ile beraber yanındakiler ne dediler o müşriklere, o toplumlarına Allah'tan başkasına görelenlere? Biz sizden de sizden sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden de beriyiz, uzakız dediler. Keferna bikum. Biz sizi tekfir ediyoruz. Biz sizi tanımıyoruz. Biz sizi reddediyoruz. Bakın devam ediyorlar. Ve beda baynena ve baynakumul adavatu Sizinle bizim aramızda sizinle bizim aramızda bir düşmanlık ve buz belirmiştir. Dikkat ediyor musunuz? Hazreti İbrahim ve yanındakilerin tağutları ve şirki ve müşrikleri terki nasıl kardeşler? Sadece dille ya da kalple değil. Hem kalplerinde, hem sözlerinde, hem de amellerinde terk ediyorlar. Aramızda düşmanlık belirdi diyorlar. Buğz belirdi diyorlar. Hem de ne zamana kadar? Şartı da bunlar koşuyorlar. Hatta tu'minu billahi vahde siz tek olarak Allah'a itaat boyun iman edinceye kadar aramızda bunlar belirmiştir diyorlar ve Allah Azze ve Celle onlar bize ne yapıyor sizin için örnek vardır diyor ve bize örnek olarak gösteriyor bize örnek olarak gösteriyor o yüzden kardeşler <gülüyor> yine Sahih Hüsunel'in Nese'i de yani İmam Nese'i'nin hadis kitabındaki sahih hadisler diye telif etmiş olduğu hadis kitabında Elbani de sahih olarak belirtmiş olduğu hadiste bir insan Resulullah Aleyhisselatu vesselam'a sordu dedi ki ey Allah'ın Resulü İslam'ın belirtileri nelerdir? İslam'ın ayetlerinin alametleri nelerdir? Bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne buyurdu ona? En takul şöyle demendir diyor Resulullah. Eslemtu vecihiye ila Allah. Yüzümü Allah'a teslim ettim. Yüzümü Allah'a teslim ettim demek ne demektir kardeşler? Neden yüzü teslim etmek? Çünkü bir insan yüzü ne tarafa ise o tarafa ilgi gösteriyor demektir. Bir insan nereye doğru gidiyorsa yüzü o tarafa demektir. O yüzden Türkçede kullandığımız gibi falanca kişi yüz çeviriyor dersiniz. Neden benden yüz çeviriyorsun? Evet. Yani neden benden alakayı kesiyorsun demektir. O yüzden yüz çevirmek ve yüz dönmek o yüzden yüzümü teslim etmek. Yani yüzün Rabbine teslim et, yüzün Rabbine dönder ve yüzünden Rabbi hiçbir zaman kaymasın. Rabbinle doğru gidişatten yüzün hiçbir şekilde ne yapmasın, dönmesin. O yüzden Resulullah ne diyor? De ki eslemtu vecihiye ila Allah. Ben yüzümü Allah'a teslim ettim de. Ve ne de diyor Resulullah? Ve tekalleyd. ve de ki soyutlandım, sıyrıldım, terk ettim bıraktım neyi bıraktı kardeşler işte Allah'tan başa kendilerine yüz verilen Allah'tan başa kendilerine yüz sürülen Allah'tan başka kendilerine yönelinen Allah'tan başa kendilerine adeta yaratılmış insanlar içerisinde sanki tahakküm hakkını elinde bulundurma hakkını kendilerinde bulundurmak gibi bir imkanı varmış gibi birilerine dönenler onlara bu hususta bu yetkiyi verenler ya da onların bizzatihi kendilerinde bunu iddia edenler, onlardan da sıyrıldım de diyor Resulullah. Evet o yüzden yüzümü Rabbime teslim etme, Allah'a teslim etmen ve sıyrılmandır diyor Resulullah. Yani tekfir etmen, reddetmen, uzak durmandır. Evet bakın, burada da aynı şekilde. Namazı kılman ve zikkat vermendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi tağutun dedinin olmadığı bir yerde Allah'a sen tamamen bütün gerektiğiniz şeklinde iman edip amel etsen bile Allah'a ortak koşuyorsun demektir o yüzden Resulullah ne diyor? tekalleyt de yani ona de ki o da diyor ki Resulullah senin hem zahiren hem batinen şirkten ve müşriklerden tağutlardan ve Allah'tan başa kulluk edilen Allah ile beraber kulluk edilen ne varsa hepsinden soyutlanmış olman gerekir her bunları terk edersen seni ne yapar? Temizler. <gülüyor> i̇şte bu la ilahil Allah'ın la ilahenin şartıdır kardeşler. La ilahenin şartı bunlardır. Allah Azze ve Celle'nin İbrahim'in ümmetine göstermiş olduğu ne gibi örnek gibi. La ilahede de yani ilah tanımamada da hem kalp ile itikat, hem söz ile ikrar, hem de amel ile azalar ile amel gerekir. Peki illa geldik şimdi. İlla kelimesi. İlla kelimesinin Arapçada edat-u istisna denir kardeşler. İstisna edatı. Yani özellikle Arapçada şu ifade kullanılır. Edat-u istisna et, e, ba'de nefh tufidu gayetel hasri vel kasr yani la ilahe illallah ki bu ifade için kullanılır. İlla kelimesi istisna edatıdır ve kendisinden sonra zikredilen ismin zikredilen ismin dışında herhangi bir ismi gündeme getirmenin hiçbir zaman ve zeminde mümkün olmadığının ifadesidir yani khas kılmak demektir o yüzden la ilah dedikten sonra illa dediğiniz zaman ne diyorsunuz bakın la ilahe ilah yoktur diyorsunuz kulluk edilecek itaat edilecek hepsini reddediyorsunuz illa sadece bir tanesini diyorsunuz bakın sadece şu ve bu illa kelimesi sadece buna kastır bunun dışında hiçbir şekilde başka bir kimse ya da kesim için söz konusu edilemez anlamını verir o da arkasına ne gelir Allah gelir evet la ilahe, bütün ilahların reddi illa sadece bir tanesi hariç Allah o da Allah'tır demektir o da Allah'ın tek oluşudur Allah'ın dışında bütün ilahlık taslayanların reddedilişidir işte bu açık olarak. Onlardan yüz çevirmektir, itizal etmektir, beri durmuş olmaktır. Ki bu dediğimiz gibi şahadetin, kelime-i şahadetin, kelime-i tevhidin ilk şartıdır. Ve ikincisi dediğimiz gibi nedir? İkincisi de ispattır kardeşler. Ve ispatın da aynı şekilde nedir? Hem itikat ile hem söz ile hem de amel ile ortaya konulmuş olması şarttır. O yüzden bir kimsenin açık küfür amelini işlediği zaman açık küfür amelini işlediği zaman geçerli olan yani tekfir edilmesine engel olacak sebeplerin olmadığı bir durumda sonuç itibariyle o kişi ben kalbimden yok öyle inanmıyorum dese dahi yaptığının eğer şuurundaysa o kişi tekfir edilir. Çünkü illallah diyerek ispatta da aynı şekilde itikat kalp ile inanmak, dil ile söylemek ve ameller ile azalar ile amel etmiş olmak şarttır. Bunlar la ilahe illallah'ın gerektiğidir gerektirdiğidir. La ilahe illallah bunu gerektirir. O yüzden dediğimiz gibi bir kişi Allah'tan başka tağutları reddetmeden Allah'a sadece kulluk etmeye başlamış olsa bile Allah'tan başka tağutlarda tanıdığı müddetçe buna zaten şirk derilecektir. Ve onun Allah'a kulluk etmesi, namaz kılması, oruç tutması, hacca gitmesi, hiçbir iyiliği, cihadı da dahil hiçbir şeyi eğer ki Allah'tan başka tağutlar reddetmediyse ona fayda vermeyecektir. Çünkü La İlahe illallah bunu gerektirir. O yüzden Allah Azze ve Celle Bakara suresinde önce ne yapar? Önce redden bahseder yine. O yüzden geçen haftada ifade ettiğimiz gibi nedir Rabbimiz? Rabbimiz. Dinde zorlama yoktur. Yani dinin seçiminde hiç kimse zorlanamaz. Allah-u Teala bunu insanlara vermiştir. Kattebe تَبَيَّنَا رُشْتُ مِنَا gay, دost doğru yol. Sapık yoldan ayrılmıştır. فَمَيْ يَكْفُرْ بِالْتَعُودِ her kim Allah'ın göstermiş olduğu dost doğru yolun karşısında duranları her kim Allah'ın göstermiş olduğu dost doğru yolun önünde duranları her kim Allah'ın sıfatlarından herhangi bir tanesini kendi üzerinde bulmaya çalışan ya da bulanları reddederse Femen yekfur bit tağut Her kim tağutu reddederse haddini aşmış olan reddederse yaratılmış olup da yaratan itaatten başka bir görevi olmamasına rağmen sanki kendisi de Allah gibi yaratılmış gibi Allah'ın yarattıkları üzerinde tahakküm ve tasarruf hakkını elinde bulundurduğunu hakimiyet el hakkını elinde bulundurduğunu zannedenleri hadlerini aşan azgınlaşmış olanları onları her kim tekfir ederse Femen yekfur bit tağut onları reddederse Bakın burada ne var? La ilahe var. Dikkat edin kardeşler. Burada la ilahe var. Kelime-i tevhid'deki gibi önce ret var burada. Tanımamak var. Ondan sonra ne geliyor? Ve yu'min billahi. Ve ondan sonra Allah'a iman ederse. Ondan sonra Allah'a iman ederse. İşte Allah'a iman ederse'deki ifade de nedir? Allah'a iman edesiği ifade de ispat bölümüdür. Yani la ilahe'deki illallah bölümüdür kardeşler. Bir tarafı red, bir tarafı ispat bölümüdür İşte la ilahe illallah bu ikisi olmadığı müddetçe gerçekleşmez. Yani bir kimse la ilah derse, la ilahe deyip illallah demeyecek olursa, sadece ilahları reddederse kendi nefsini ilah edinmiş olur. Belki olsa olsa ateist olur. Yani illallahsız sadece la ilahe diyen, hiçbir şey tanımıyorum, kafama göre yaşarım ben arkadaş diyenler, kendi nefislerine ilah edilenlerdir ya da ateist olanlardır eğer bir kimse la ilahe demeden sadece illallah illallah derse bu da hem Allah'a kulluk eder hem de müşriklere tağutlara kulluk eder bu da şirklerdir bu da fayda vermez Adam bir tanesi dediği gibi ben diyor arkadaş namaz kılmadığım zaman Allah'tan korkarım falanca diyor kişilerin getirmiş olduğu kanunlara uymadığım zaman da onlardan korkarım Gördünüz mü? Adam illallah demiş ama la ilah dememiş. İllallah demiş ama la ilah dememiş. Sadece Allah'tan korkmuş olması gerektiğidir onu imana götürecek olan. O yüzden Allah'tan başka hayatı yönlendirecek kadar bir insanın üzerinde korku oluşturabilecek, insanın kendisine korkması gereken başka bir merci tanıyan da korkuda Allah'a ortak koşmuştur. O yüzden la ilahe dememiştir o. Onun için ancak la ilahe yani tağutu reddedip de Allah'a iman eden kimse ne yapar diyor Allah-u Teala İşte o kişi kopmak bilmeyen kulpa sarılmıştır. Ve alimlerimiz bu ayetin tefsirinde ne diyorlar kardeşler? Kopmak bilmeyen kurttan kasıt la ilahe illallah'tır. Evet. La ilahe illallah'tır. Kopmak bilmeyen kurttan kasıt. Dolayısıyla la ilahe dememesine rağmen illallah diyen kopmak bilmeyen bir kulpa yapışmamıştır. Aksi de aynı şekilde. Ama her kim ikisini aynı anda yapmış ise o kişi kopmak bilmeyen kulpa yapışmıştır. Evet, Kehf suresi 16. ayete bakıyoruz kardeşler. Kehf suresi 16. ayetinde Allahu Teala yine müşriklerden ve tağutlardan beri olmaktan bahsediyor ve mağara ehlinin mağara ehlinin mükafatlandırılmış olmasını buna bağlıyor. Bakın ne diyor Rabbimiz? Ve tezel tezeltumûhum ve ya budun. Madem ki siz ve izis ve ve Madem ki siz o tağutlardan o Allah'tan gayrı hüküm koyabileceğini zanneden Dakyanus'tan ve o zalim yöneticiden madem ki soyutlandınız, bağınızı kopardınız ona kulluktan kaçındınız ona iddia etmediniz, onu reddettiniz tekfir ettiniz ve onların kulluk ettiklerini de reddettiniz öyleyse mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini indiriversin. Dikkat edin subhanallah. Allah'ın rahmetini onların üzerinde tamamen cilain etmiş, etmiş olmasına sebep olan unsur bakın işte la ilahe deyip o zamanın yöneticisi olan o zamanın tağutunu ve onların kulluk ettiklerini reddedip sadece Allah vardır deyip kaçmaları ve onları reddetmeleridir o yüzden Allahu Teala madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka kulluk ettiklerine uzaklaştınız Rabbini size rahmetini yaysın diye ne yapın mağaraya girin diyor Allah Azze ve Celle evet gördünüz mü Burada da yine tağutun reddi, tağutların reddini Allah Azze ve Celle ifade ediyor. O yüzden yukarıda okumuş olduğumuz ayette de onun gibi Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ne yapıyor Rabbimiz? Bu anlamda bizi örnek göstererek bizi ona yönlendiriyor. Zuhruf suresinin 26. ayetinde <gülüyor> ve ondan öncesinde dahil Allah Azze ve Celle bakın Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyor. Neden İbrahim? Çünkü İbrahim tek bir ümmet idi. Çünkü İbrahim bir millet oluşturan idi. Çünkü İbrahim peygamberlerin babası idi. O yüzden onun şahsında tevhid dimdik durmuştu. O yüzden Allahu Teala onu da örnek vererek onun adına oluşturmuş yanlışları Hristiyanlığın ve Yahudiliğin de reddiyesi var. Ve izkale İbrahim li ebihi ve kavmihi Hz. İbrahim babasına Bakın Hazreti İbrahim babasına ve kavmine ne dedi diyor Allahu Teala? İnneni bera mimma ta'budun. Ben sizden de diyor Hazreti İbrahim. Babasına söylüyor bunu. Ben sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinizden uzakım diyor Hazreti İbrahim. Tanımıyorum sizi. Reddediyorum sizi. Bakın, bilâ ilahe var burada. Burada bir red var tavutların ve tavutlaşanların Allah'tan başka ortak koşullan kulluk edilenlerin reddi var. Ve sadece kim var? Hemen ayetin devamında bakın. İllellezi bakın. Allahu Hz. Allah İbrahim diyor ki ben sizin kulluk ettiklerinizin hepsinden uzağım ve Hz. İbrahim'in babasının kulluk ettiklerinin içerisinde Allah da var kardeşler. Çünkü illa kelimesi geliyor burada. Dediğimiz gibi peygamberler davası bu olmuştur zaten. Ve ne diyor Hz. İbrahim? İlla Bakın, Hazreti İbrahim inneni ben uzağım dedi, tanımıyorum dedi, yani la ilahe dedi. İlla diyor bakın, nasıl ki Allah'taki illa varsa, burada da illa diyor. Sadece hariç, bir tane hariç diyor. Ellezi fatarani. Beni yaratan hariç diyor Hazreti İbrahim. Fe o beni en doğru yola iletecektir diyor. Ben sadece ona Evet, Zuhruh Suresi 26 ve 27. ayetlerinde de ne yapıyoruz? Bunu açıkça görüyoruz. Hz. İbrahim'de La İlahe İllallah'ın amel olarak aynı şekilde neyi? ifadesi kardeşler. Evet, şu Ara Suresi 75-77'ye bakıyoruz. Şu Ara Suresi 75-77. ayetlere. hepsi tamamen okumayacağım kardeşler ama ne diyor Rabbimiz? Kale eferâ eytum ma kuntum ta'budun Entum ve abaaukumul aqdamun fe li yine Hazreti İbrahim Bakın subhanallah Hazreti İbrahim'de yine burada Hazreti İbrahim ne yapıyor? La ilahi gerçekleştiriyor bakın. Önce tağutun reddini gerçekleştiriyor. Efereeytum <gülüyor> ta'budun şu kulluk ettiklerinizze bakar mısınız? Görüyor musunuz? Emtum ve aaba hem siz hem de sizin size böyle öğreten atalarınız, babalarınız size bu şirki dayan, bu batılları, bu yanlışları, bu Allah'tan başka kulluk edilmiş olmasını gerektirecek hayat tarzını, algılama tarzını size öğretenler, babalarınız, önceki babalarınız ve siz. Ne diyor Allahu Teala Hazreti İbrahim bakın: فإنهم عادوون لي o sizin ortak koştuklarınız benim düşmanımdır diyor Hz. İbrahim. Yani ne var? Burada la ilah ediyor. La ilah ediyor burada. Hz. İbrahim. Fe innahum aduvun li. Onlar benim düşmanımdır. Bakın burada la ilah dedi Hz. İbrahim. Hemen 77. ayetin devamına baktığı iki şu Ara Suresi'nde dedik zaten. Hemen ayetin devamında ne diyor Hz. İbrahim? İlla. Dikkat edin. Aynı la ilah'daki illa geliyor bakın baş tarafı yani onlar benim düşmanımdır bölümü la ilahe yani reddetme bölümü illa istisna edatı rabbel alemin alemlerin Rabbi hariçtir Hazreti İbrahim alemlerin Rabbinin dışında sizin kulluk ettiklerinizin hepsi benim düşmanımdır diyor Hazreti İbrahim gördünüz mü burada yine la ilahe illallahın önce tağutun reddi onların düşman edilmesiyle yine hemen akabinde illa Rabbi alemi diyerek alemlerin Rabbinin ispatı sadece alemlerin Rabbinin tanınmış olması ki bunun gibi bir ayet var zira dediğimiz gibi kardeşler bir kimse tağutu reddetmediği müddetçe Allah'a kulluk etmiş olması ancak onu şirkte bırakır o yüzden Allahu Teala Yusuf suresinin 106. ayetinde ne diyordu onlar için? وَمَا yu'minu اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Onlar Allah'a ortak koşmaksızın, Allah'a iman etmezler. Dikkat edin ifadeye. Onlar ortak koşmaksızın, yani onlar şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. İşte Allah'a şirk koşarak Allah'a iman etmek de tağutu reddetmeden Allah'a ibadet etmektir. Anlaşıldı mı kardeşler? Zira Mekke'nin müşrikleri de Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini kabul ediyor ve Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetini, ilahlığını, yöneticiliğini, emrediciliğini boyun eğilmiş olması gerektiğini Hedef edilmiş olması gerektiğini reddediyordu. Onu tanı, onu o huzuzu tanımıyorlardı. Yoksa Mekke'nin müslümleri Allah'a inkar etmiyorlardı. O yüzden Allah o tale an kabut atmış birde. ard vel Sen onlara sorsan ki gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşizin hizmetimize kim sundu? Ayı kim yarattı? Sizin hizmetinize verdi desen leyakoulunna. Onlar kesinlikle şöyle diyecekler: Allah, Allah yarattı bunları ey Muhammed e bu böyle diyecek. E bu hep böyle diyecek. Allah yarattı bunları. Güneşi, ayı bizim hizmetimize Allah verdi. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a onun şahsında Allahu Teala ne diyor onlara? Fe enna yufekun nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar görüyor musun? Madem ki gökleri ve yeri yaratan madem ki güneşi ve ayı yaratan Allah neden o yeryüzüne de hakim olmasın? Neden yeryüzünde de hüküm onun olmasın? Neden yeryüzünde de yönetici o olmasın? İşte bu şirk Allah'ı dünyaya karıştırmamak yani dünya işlerini ayrı, din işlerini ayırmak Allah göklere karışsın, yere karışmasın demek. Aristo'nun mantığı işte bu şirkin ta kendisidir zaten. O yüzden Allahu Teala Teala'yı kendisini ifade ederken o gökte de yerde de ilahtır diyor. Gökte de yerde de ilahtır. Bugün kutlamalarda, kadir gecesinde, bilmem nelerinde, cumadan cumasına, bayramdan bayramına gökteki ilaha kulluk edip, onun dışındaki hayatın seyrinde yerdeki ilahlara kulluk edenler, ''la ilahe demediniz, la ilahe demediniz, müttece iman etmiş olamazsınız.'' Çünkü La İlahe illallah Allah'ın birlenmesi demektir. Allah'ın birlenmesi ise Allah'ın hem gökte hem de yerde birlenmiş olması demektir. Evet ufak bir aksaklık ama inşallah biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğimiz gibi kardeşler yani Mekke'nin müşrikleri Allah-u Teala'yı inkar etmiyor. Sadece Allah-u Teala'nın sıfatlarını bazılarını kendisinde görüyor ve Allah-u Teala'nın ülüğüyet hususunda Allah'a ortak koşuyor ve Allahu Teala'nın özellikle yöneticiliğini ve her hususta Allahu Teala'nın hayata biçim vermiş olmasını reddediyorlar. O yüzden la ilahe illallah bunu gerektirdiği için, burada çok iyi bildiklerinden dolayı ne yapıyor? Onlar la ilahe illallah kelimesi söylemekten çekinmiyorlar. O yüzden Allahu Teala Lokman Suresi 25. ayetinde ne diyor yine? Ey Peygamber sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursan onlar ne derler? Allah'ındır diyecekler. Kul. Onlara de ki ey peygamberim Elhamdülillah O zaman hamd Allah'a aittir işte. Bunu da bilin. Övgü Allah'adır. Yücelik Allah'adır. Her türlü güzellik Allah'adır. Hükümde güzel olan odur. Yaratan manatmakta övgü onadır. Yönetmekte övgü onadır. Şifa vermede övgü onadır. Bütün bu hususlarda övgü onadır. Her şeyde. Dolayısıyla siz onu birleyeceksiniz ki elhamdülillah kelimesini biz özellikle Fatiha suresi tefsirini işlerken aslında elhamdülillah kelimesinin her türlü güzellik ve övgüde Allah'ın bir olarak övücülüğünü kabul edilmiş olması anlamına geldiğini ve elhamdü kelimesinin başındaki el yani lamu tarife dediğimiz el takısının gelmesi aynı şekilde her türlü övgünün sadece Allah'a has kılınmış olması gerektiğinin bilincini insana yüklediğini ifade etmiştik. O yüzden onlara de ki mahlem ki gökleri ve yeri yaratan Allah'tır. O zaman hamd onadır. Gökte ve yerde her yerde Bel ekselhum la ama onların çoğunu bilmezler diyor Allah Azze ve Celle. Evet, onlar bundan yüz çeviriyorlar. O yüzden la ilaha illallahı sadece Allah'ın Rablığının ispatı olarak yorumlayan algılayış da yanlıştır kardeşler. Bakın la ilaha illallahı Hatta bugünün Müslümanım diyen insanları la ilahe illallah'ı bırakın yani Rabbimizin rububiyet sıfatının tecelli ettiği her bir alanda bilmeleri sadece adam la ilahe illallah'ı Allah'tan başka yaratan yoktur diye biliyor. Yani hatta bunu bir tarafa geçin. Birileri Allah vardır demektir diye algılıyor. E bu adam daha neyi ifade ettiğini bilmiyor ki. İyi de sana gerçekten nüfuz etmedikçe ne söylediğinin farkına varmadığın müddetçe sana ne fayda versin ki bu yaşamadıktan sonra elinde su su su su su diye susamışsın o kadar su çek ki içmedikten sonra ne faydası var o yüzden la ilahe illallahı sadece Rabbimizin rububiyet tevhidinin tecellisi olarak yorumlamak da hatadır yani la ilahe illallah Allah'tan başka yaratan yoktur zarar veren yoktur fayda veren yoktur ve bu yüzünü yaratmada o tektir diye yorumlayanlar da la ilahe illallahı hakkıyla yorumlamamıştırlar bu hatalı bir yorumdur çünkü kısır bir yorumdur bu. Çünkü bu zaten müşriklerin yorumuydu. Bugünkü müşrikler de aynı değil mi? Ya Allah yaratsın diyor. Biz ona karışıyor muyuz? Tamam Allah gökleri yaratsın, yerleri yaratsın, insanları yaratmaya devam etsin, yağmur yardırmaya devam etsin ama işte o ama dediğiniz de şirk başlıyor zaten. O yüzden la ilahe illallah'ın tecellisi Dediğimiz gibi Rabbimizin hem rububiyet hem uluhiyet hem de isimler ve sıfatlarındaki birlenmiş olmasıdır. O yüzden Resulullah Aleyhissalatu Vesselam sahih bir hadiste Müslüm'ün bir rivayetinde ne diyordu? ''Men kale la illallah'' ''Her kim la ilahe illallah'' derse ''Ve kefara bima yu'bedu min dunillah'' Bakın burada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yine tağutun reddini ve Allah'tan başkasına kulluk edilmiş olmanın reddini Resulullah La İlahe illallah'ın şartı olarak ortaya koyuyor. Her kim la ilahe illallah der de Allah'tan gayrı kulluk edilen ne varsa onu tekvir ederse, küfrederse, onu reddederse yani küfrederse derken yani onu tanımazsa, reddederse, onunla bağını koparırsa ona malı ve kanı haram kılınmıştır. Hesabı Allah'adır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın burada da Resulullah la ilahe illallah yine tağutun deddini ne yapıyor? Şart koşuyor. Zira buradaki tağutun deddi de sadece talep değildir. Dediğimiz gibi bu da bir ameldir. Ortaya getirmiş olması gereken. Gerek Hz. İbrahim Aleyhisselam gibi babasına, gerekirse yine Hz. İbrahim ve yanındakiler gibi o toplumlarına, gerekirse Ashab-ı Kehf gibi zamanın taoüt üreticisine bütün bunlara hepsine olduğu gibi ne yapmış olmalı? Bunu sadakat ile ifade etmeli. Zile peygamber aleyhissalatu vesselam la ilahe illallah'ın şartlarını biz daha önce işlemiştik. Orada da ifade ettiğimiz gibi ne yapıyordu? La ilahe illallah'ın şartları olarak ifade edebileceğimiz hususta Resulullah aleyhissalatu vesselam hem onu dile getirmeyi hem tağutu reddetmeyi hem onu bilmeyi, ilmetmeyi yani ne söylediğinin farkında olmayı o yüzden Resulullah her kim Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse, yani bunun şuurunda olarak ölürse, ne söylediğini bilerek ölürse, aynı şekilde sıdk ve sadakat, yani onu söyleyip arkasından amel edip ona bağlı kalmış olmak da onun şartıydı bildiğiniz gibi. Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ''Halisa min kalbihi'' Yani ikhlaslı olarak derse, yoksa sağdaki soldakiler kızdığı için değil, falanca filanca beni kınar dediği için değil, ya da münafıklık adına değil, ikhlaslı bir şekilde derse demişti. Onlar da yine ney? La ilahe'deki illallah'ın şartlarıydı kardeşler. Aynı şekilde illallah da nasıl ki şartlar söz konusu ise yani kalp ile itikat dil ile ikrar ve ameller ile uygulamak söz konusu ise asabı Kehf'in örneği Hazreti İbrahim'in ve onun yanındakiler örneği gibi taudlardan da beri olmuş olmak nedir? Amel olarak aynı şekilde la ilahede hem dil ile hem kalp ile hem de amel ile şarttır. Açık tatinde la ilahe illallah gerçekleşmeyecektir. O nedenden dolayı yani hayatı Rab'be teslim etmek anlamından olduğu için La ilahe illallah değişmeyen Hazreti Nuh'un oğluna söylediği gibi 7 kat gök ve 7 kat yeri kendisi tarttığı zaman onlardan ağır gelecek işte söz budur. Yoksa bugün birilerinin ellerini alıp da La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah dedikleri ya da sadece kızdıkları zaman La ilahe illallah çektikleri hiçbir zaman hayatları nüfuz etmeyen basit bir kelime değil bu. İşte bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselamın ve Mekke'nin müşrikleri ne yapmıyordular? Hiç yanaşmıyordular. Hiç yanaşmıyordular. O yüzden diğer ameller bu iman üzerine yapardılar? Bu imanı işte kuvvetlendirirler. Namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi. Onda da Rabbim farz kılmış olduğu şeylerdir. Onda Resulullah aleyhisselatu vesselam muttafıkın aleyh ne diyordu, an Ve anna Rasulullah, ben insanlar la ilah illallah deyinceye kadar onlara savaşmakla emr diyordu. Evet kardeşler. Evet burada bir rivayet var Ona bir bakıyorum Evet kardeşler Şu rivayete bir bakın Şu rivayete bir bakın Rivayetimiz Heyseminin e, e, Mecmu Zevaidinde geliyor Ki İmam Ahmet e, rivayet ediyor. Taberani rivayet ediyor kebirinde. E, yine aynı şekilde evsatında ki lafız taberani'nin ve e, hadisi rivayet eden İmam Ahmed'in e, rivayetinde geçtiği şekilde hadisin davileri de Sika adamın bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Adamın bir tanesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ve diyor ki kendisi Resulullah ve sellem ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ve ona biat etmek istedim. Ve ona biat, o da bana biat için şartlar koştu. Yani Allah'tan başka ilah olmadığını kabul etmem, ondan sonra onun Allah'ın elçisi ve kulu olduğuna şahitlik etmem, günde beş vakit namaz kılmam, Ramazan orucunu tutmam, zekat vermem, haccetmem ve Allah yolunda cihad etmen şartıyla biatımı alacağını söyledi. Ben de dedim ki, Ya Resulullah, اَمَّا اِسْمَتَاً فَلَا اُت۪يكُهُنَا ya Resulallah iki tanesine benim gücüm yetmez dedim diyor. Bakın. Adam diyor ki Resulallah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Resulallah bunlardan iki tanesine benim gücüm yetmez. Zekata gücüm yetmez zira benim diyor yani on tane devem yok ve ben taşımış olduklarım elimdekiler diyor ya Resulallah ancak benim ehlime yetecek ehlimin gücünü kaldıracak şekilde o yüzden zekata güç yetiremem diyor cihada gelince ya Resulallah diyor bakın adamın söylediğine cihada gelince ya Resulallah diyor ben duydum ki her kim cihattan geriye kaçarsa yani savaşta geriye kaçarsa Allah'ın gazabı onun üzerineymiş ki ayet var biliyorsunuz bu hususta zaten yine ee, o gün her kim gerisin geriye dönerse fakat bi o Rabbinin gazabını üzerine celbetmiştir diye bu da diyor ki ben bunu duydum ya Resulallah ve korkuyorum yani tam savaştayken Canımdan korkarım da geriye kaçarım diye korkuyorum ya Resulullah dedim diyor. Bakın Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona ne diyor? Resulullah Aleyhissalatu vesselam onun elini tutuyor. Elini tuttuktan sonra şöyle bir hafiften silkeliyor ve diyor ki: "La sadakate ve la cihade fe bima Zekat yok, cihat yok. Cennete neyle gireceksin?" dedi diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana. "Fe baya'tuhu alayhi de ve diyor bunun üzerine ben bütün şartlar üzerine Resulullah'a biat ettim diyor. O yüzden la ilahe illallah dediğimiz gibi arkasında ameli gerektiren bir sözdü. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam imanı tanımlarken iman sadece insanın ağzından bir çıkan bir söz olarak değil de 70 küsür şube diyecektir Resulullah aleyhissalatu vesselam ve imanın en büyüğü la ilahe illallah imanın en küçüğünü yoldan bir taşı dahi Müslümanlara eziyet verir diye kaldırmak diye ifade edecekti. İşte la ilahe illallah dediğimiz gibi bütün bir hayatı Rabb'e teslim etmiş olmak demekti. Evet. İşte la ilahe illallah bu kardeşler. Ya la fazla uzatmayacağım inşallah. La ilahe illallah bu. Yani hakikaten her biriniz Allah için kendisi hangi temel esaslar üzerinde bir kontrol etsin? Nasıl algılıyor? neyi seviyor, neye yöneliyor la ilahe illallah'ın gerçekten yerine getirdi mi Allah için sahabenin iman ettiği gibi vera ve berayı vera ve berayı gerçekleştirdi mi zira bu kelime var ya kardeşler bu kelime Allah azze ve celle bu kelimeyi öyle bir şeye benzetiyor ki bu kelimenin fazlı ve ikramı bitmez kardeşler Rabbimiz bizi bu kelimeden ayırmasın Rabbimiz hatalarımızı sadece günahlarımızla sınırlı kılsın. Rabbimiz hatalarımızı ve problemlerimizi itikadi eylemesin. Allah azze ve celle İbrahim suresi 24 ve 25. ayetinde buyuruyor ki: "Elem tara kayfe darab Allahu mesela kelimeten tayyibeten keşecaratun tayyibetin aslu hasebitun ve feruha fis-semaa tu'tiu okulaha kulli hayyib rabbiha." yalahu Allahım 7 getirek karun Evet Rabbimizin ifadesine bakın Eltara keyfedar Allahu mesela sen Rabbinin nasıl örnek verdiğine bir bak Rabbinin nasıl örnek verdiğini görmedin mi nasıl gördün Müslüman bir çeşit bakar kafir bir çeşit bakar kardeşler kafir sadece gözüyle bakar Müslüman hem gözüyle hem de basiretiyle bakar hem gözüyle hem de basiretiyle bakar. O yüzden sen Rabbinin verdiği örneği görmedin mi? Rabbin ne örnek verdi? Kelime, tayyibe. Kelime-i tayyibe. Yani güzel sözü, tertemiz sözü, bozuk olmayan sözü. Nasıl bir güzel sözmüş bu? Yani bu sözün özelliği neymiş? Ki buradaki sözden kasıt bildiğiniz gibi nedir kardeşler? La ilahe illallah'tır. O yüzden Allah azze ve celle Allah'ın güzel sözü neye benzettiğini görmüyor musun diyor? Bak. Bak Allah güzel sözü neye benzetiyor? İyi bak. Keşecaratin tayibe. O diyor güzel bir ağaca benzer. O güzel bir ağaca benzer. Nasıl bir ağaç bu? Asluha sabitun. Kökü sabitlenmiş, kökü yeri tutmuş, kökü ta yerin diplerine nüfuz etmiş. Ne kadar fırtına gelirse gelsin, ne kadar rüzgar eserse essin, esen rüzgar sadece onu aşılamaktan başka bir şey yapamaz. Sadece onu aşılar. Müslümanların imanı da böyledir kardeşler. Eğer imanınız kuvvetliyse fitnelere düşer olduğunuz müddetçe o fitneler sizi kamçılayacak ve imanınızı artıracaktır. Aynen kökü yeni tutmuş bir ağaç gibidir. Kökü yeri tutmuş bir ağaca rüzgarı vurduğunuz müddetçe o rüzgar o ağacın işe yaramaz dallarını kıracak ve o ağacı adeta aşılayacaktır böyle. Bir bahçıvan gibi. Ama eğer la ilahe illallah sabitlenmemiş ise bugün Müslümanın diyen insanların da olduğu gibi dimdik tutmuyor ise o kökü yeri tutmamış bir fidan gibidir adamda öyle bir iman var ki daha fitneyle karşılaşmamış daha musibetle Allah'ın imtihanıyla karşılaşmamış imtihanla karşılaşma korkusu adamı yolundan saptırıyor hesap edecek işte bunlar daha kökü yeri tutmamış fidanlar gibi iman kuvvetlenmemiş Allah imanımızı kaviye eylesin. İşte imanı da kökler gibi, bir ağacın kökün yeri tutması gibi, kökün yeri tutması gibi tutmadıysa, rüzgar vurunca nasıl ki o fidanı bir oraya savurur, bir buraya savurursa, işte zayıf iman da böyledir kardeşler. İşte o yüzden ne diyor? Allah-u Teala asluha sabit, kökü ta yeni tutmuş. Ve fer'uha fi'l-sema Subhanallah. Ve fer'uha fi'l-sema bu ağacın dalları ise Neredeyse göğe tırmanıyor Göğe tırmanıyor Yani kökü yeri tutmuş Dalları göğe tırmanıyor Böyle gür Böyle gür Ve ne diyor Allah-u Teala Meyvasını her zaman verir Bi izni Rabbiha, Rabbinin izniyle ve yadribullahu el emthale linnâsi leallahu yetezeklerun, insanlar belki öğüt alırlar diye Allah böyle örnek verir. Gelin örneğimizi bir tutturalım kardeşler. Buradaki sabit olan sözden kasıt la ilahe illallah'tır. Ağaçtan kasıt Müslümandır. Müslüman la ilahe illallah'la ayağını yere sabit tutar. O yüzden allah Teala ayetinde ne diyor? يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَاَمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah müminleri yüz hem dünyada hem de ahirette ne yapar? Sabit olan söz ile sabitler. Ve dimdik dururlar. Ayakları kaymaz onların. O yüzden ayağı kaymayan, ayağı yeri tutmuş olan bir Müslüman, kökü yeri tutmuş olan bir ağaç gibidir. Amel ettikçe, kulluk ettikçe Rabbine doğru, göğe doğru, Rabbine doğru ne yapar? Gücelir. O meyvasını her zaman verir. Sadece cumadan cumaya, sadece bayramdan bayrama değil, her zaman meyvasını verir. Her zaman her zaman Rabbine kulluk eder, her bulunduğu ortamda Rabbinin izniyle Allah Teala diyor bir izni Rabb'iha, Rabbinin izniyle ne yapar amel eder ve meyva verir. O kişi iman ettiği için çevresini hep huzur, bereket götürür. İşte Allah böyle ne yapmıştır? Böyle örnek vermiştir kardeşler. Allah örnek verince böyle yapar. Hatta Üstad Allah razı olsun ben diyor ne zaman ki yazısında okudum ben diyor ne zaman böyle bir yerde böyle kökleşmiş tarih üzerinden tarihler geçmiş yeri tutmuş ve o zaman içerisine gelmiş bütün fırtınaların hiçbir şekilde karın ve kışın kendisini yıldıramadığı köklü ağaçlar görünce diyor hep aklıma bu ayet gelir diyor hep aklıma bu ayet gelir. İşte la ilahe illallah budur. İnsanı sabitler. O yüzden Rabbimiz dedik ya İbrahim suresi 27. ayetinde Yüsbetu Allahu allazina bil kavli's sabit fi'l Allah bu sabit olan söz ile yani la ilahe illallah ile müminleri dünyada sabitler. La ilahe illallah da dünyada sabitlemiş olanlar da ve fi'l ahiri ahirette sabitledir. Allah ise zalimleri yani la ilahe illallah hakkını vermeyenleri ne yapar? Saptırı verir. Allah dilediğini yapar. O yüzden yarın kabirde sorgu sualın başlamış olduğu dönemden sonrasında hem kabirde sabitlenmek hem kabirde kurtulmak hem de mahşer günü sabitlenmek istiyorsan bu sabit olan söze yani la ilahe illallah sözüne dünyada sabitleneceksin ki o sözleri sabit tutsun o yüzden la ilahe illallah ile tanımamış tanımamış birçok cemaatler gördük uçtu gittiler hala da görüyoruz la ilahe illallah'a sabitlenmemiş birçok cemaat var az buçuk bir de yani karşılaşabilecekleri herhangi bir hususta zaten kişiliklerini değiştirmişler sabit değiller ki bir bakıyorsun münafıklar gibi bir oradan bir buradan sen diyor, o adamla hiç köşe evin içinde konuştun mu adam mücahit Allah'ın dilini getirecek diyor e iyi de adam aşağıdaki zulada sabit ama adam evin dışına çıktı mı kıvırmaya başlıyor yani affınıza sınırlıyorum da dans sözlere çat yani, e, çatlatırcasına orada oynuyor burada oynuyor ya bir sabitlen Rabbin seni sabit tutsun bir sabitlen la ilahe illallah sana her yerde sabitler sen Rabbine tevekkül et allah Teala bizi mahrum eylemesin inşallah evet Allahu Teala insanlar öğüt alsın diye biz bunları örnek veriyoruz diyor o yüzden ey Müslüman Kendine dikkat et. Ey Müslüman kendine çeki düzen ver. Ey Müslüman la ilahe illallahı bolca devam et. La ilahe illallahı bırakma. La ilahe illallahı dilinden düşürme. La ilahe illallah'ın gerektirdiklerine dikkat et. Allahu Teala belli de sizi de la ilahe illallah ile hem dünyada hem ahirette sabitlenmiş olan kullarından kılsın. Allahu Teala bizi bu kelimeden mahrum eylemesin. Allahu Teala problemlerimizi dediğimiz gibi hiçbir şekilde itikada değil itikattan beri kılsın. Allahu Teala bizi göklerden ve yerden daha ağır gelen bu kelimeyle karşısına çıkma şerefiyle şereflendirsin. Allahu Teala bizi onsuz eylemesin. Yani Allahu Teala bizi kendisinden mahrum kılmasın. Ve ahru davana enel hamdulillahi rabbil